أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار. ده يا ليه كارديشتر؟ إمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل رحمه الله البخاري رحمه الله Sahihini Sahih adlı el musned sahih adlı kitabını okumaya devam ediyoruz. Hatırlarsanız geçen hafta Babun yahut da bab İktidai Bi-Ef'alin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem bahsini aldık. Ee, onunla alakalı bazı şeyler söyledik. Hatırlarsanız bu BAP'taki hadis Ve bunu aynı rivayet ediyor. Yani İmam Bukhari bu hadisi kimden almış? Direkt kalkıp da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edemez İmam Bukhari. Bunu hadis ilmini bırakın okumayı. En az böyle İslami bilgilerden az çok kültürü olan, genel kültürü olan insan ne yapar? Bilir. Değil mi? Yani İmam Bukhari, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyemez. Değil mi? Çünkü İmam Bukhari rahimahullah... Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yetişmedi. Görmedi. Onu görenleri görmedi. Tabi'ini görmedi. Ondan sonraki nesli çağı gördü. Yani dini aldığı zaman, İmam Bukhari bizde dini naklettiği zaman bir rivayet zinciriyle ne yapıyor? Naklediyor. İmam Bukhari'nin yaşamış olduğu çağlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu çağlara öyle çok uzak çağlar değil. <gülüyor> yani... Aleyküm selam <Gülüşmeler> ve ve berekatuhu. Bugün mesela bu bapla alakalı bu bapta bizlere İmam Buhari rahimehullah'ın rivayet etmiş olduğu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in altından bir yüzük edindiğini görüyoruz. Yani İmam Buhari'nin bu hadisle, bu rivayetle fıkhını, bu dinin ince anlayışını ince bir şekilde kavrayışını anlıyoruz. Hadiste Ebu Nuaym'dan naklediyor. Diyor ki: "Haddesena Ebu Nuaym" Ebu Nu'im bize anlattı. Tahdis etti. Haddesena Sufyan. Şeyde diyor ki Ebu Nu'im. Bize diyor Sufyan anlattı ki. Sufyan kim bu Sufyan? Sufyan Es-Sewri. An Abdillah İbni Dinar. Sufyan Es-Sewri Abdullah İbni Dinar'dan duydu. O da kimden duydu? An İbni Ömer. İbni Ömer'den duydu. Radiyallahu anhuma. Selef. Bu ümmetin selefi. Yani bu dini o kadar çok güzel bir şekilde koruyup etmiş, bizlere nakletmiş ki Allah'ın iziyle, Allah'ın inayetiyle bu din günümüze kadar gelmiş ve kıyamete kadar da gidecek. Bu ümmetin selefi hadislere o kadar çok onlara anlamaya, onlarla amel etmeye önem veriyorlar ki, Sufyan-ı Sevri deyince aklıma geldi. Öğrencilerinden bir tanesi geliyor Sufyan-ı Sevri'ye. Diyor ki Zemzem lima şurib le. Zemzem lima şurib le. Yani zemzem'i ne niyetle içersen o niyet için olur. Ne için dua edersen o duan kabul olur manasında hadisin hükmünü sıhhatini soruyor. Rivayetini soruyor Süfyan'a. Süfyan da diyor ki sahih hadistir. Öğrencisi de diyor ki ben de diyor bu suyu içerken senden diyor 30 küsur hadis almak niyetiyle içtim. Yani Allah Teala'ya dua ettim bana ezberlediğin bildiğin tabiinden ve sahabeden silsileyle naklettiğin Peygamber'e ait hadislerden 30 tanesini bana 30 küsur tanesini bana rivayet etmen niyetiyle bu suyu içtim az önce diyor Sufyan Sevri de başlıyor ona 30 küsur tane hadisini yapmaya nakletme yani selefin bu dini olan bağlılığı hadislere olan tatbiki ameli böyleymiş arkadaşlar ee, çünkü Onlar sahabelerden bu şekilde okuyup görüyorlar. Burada İmam Bukhari'nin bize naklettiği hadiste gerçekten bize bunu bu şekilde güzel anlatıyor. Hadiste diyor ki Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma İttakhazen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem khatemen min zeheb Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altından altın madeninden bir yüzük edindi. Yüzük taktı. فَتَّخَذَ النَّاسُ خَوَات۪يمَ مِنْ زَهَبٍ Bunu gören sahabeler, insanlar ne yaptılar? Ne yaptılar arkadaşlar? Hepsi altından bir yüzük taktılar. Şimdi İmam Bukhari'nin fıkhını burada görün arkadaşlar. İmam Bukhari öyle bir hadis getiriyor ki bize. Bırakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kavlini. Ne demek kavli? Sözünü, yani emrini. Altın yüzük takın ey sahabeler demesini. Böyle bir şey dememesine rağmen, aleyhissalatu vesselam, kendince bir yüzük takıyor ve ardından insanlar ne yapıyorlar arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiillerine iktida etmenin onları örnek almanın bu dindeki yerini bildikleri için sahabeler hemen altından yüzük takıyorlar. Şimdi bu hadis nerede konuyla alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba etmek itaat etmekle ilgili ayetler nerede Selefi salihinin bunlarla alakalı ameli nerede Bugün günümüzde çıkmış, daha Arapça bilmeyen, Kur'an-ı Kerim'i doğru düzgün okumayı bilmeyen insanların ileri sürdükleri Kur'an bize yeter. Peygamber'e gerek yok, sünnetlerine gerek yok, sözleri, iddiaları nerede? Yani İmam Bukhari Rahim'e Allah bizlere burada bu hadisi naklederken onun fıkhını da görüyoruz. Yani sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin altından bir yüzük taktığını görünce hemen gidip birer tane altından ne yapıyorlar? Yüzük takıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'dan bu konuda tevcih yok, irşat yok. Değil mi? Ve bunun sahabe ve peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la olan sahabelerin ilişkisinde, hayatlarında örneği çok arkadaşlar. Sadece bu değil. Hadis tamamlayalım, o diğer örneklerde inşallah yer vereceğim bu akşam. Diyor ki, Fekalen Nebiyyü Sallallahu Aleyhi ve sellem Aleyhisselatü Vesselam, dedi ki, İnni'te khazdu khâtemen min zeheb. Diyor ki insanlara, e insanlar, ben... Altından bir yüzük taktım. Altından bir yüzük giydim. Fenebedehu. Sonra aleyhissalatü vesselam alıyor atıyor yüzü. Hatta hadisin bazı rivayetlerinde aleyhissalatü vesselam minbere çıkıyor. Minberde alıyor yüzü fırlatıyor. Halimler diyorlar ki, buradan da şu gözüküyor, şu anlaşılıyor. Bir kimse emri bil maruf yaparken, o emrettiği yahut da nehy münker yaparken o nehyettiği şeyi ne Ne yapması lazım? Fiil olarak, pratik olarak kendisi önce hayata geçirmesi lazım ki veyahut da bunu insanların gözünün önünde terk etmesi lazım ki eğer yapıyorsa hitap ettiği, muhatap olduğu insanlar ne yapsınlar? Bu emri, bu fiili hemen hayata geçirmek için gayret göstersinler. Şimdi adam sigara içiyor. Çocuğuna diyor ki oğlum sen sigara içme. Nasıl olacak? Değil mi? Adam geçmiş televizyonun karşısına film seyrediyor. Açmış haberleri, kadın spiker haber sunuyor. Haber çocuklara Çocuklarına nasıl diyecek ki, film seyretmeyin, haber seyretmeyin, şunu yapmayın, onu yapmayın. Ne yapacak? Önce alacak, aleyhissalatü vesselamın yaptığı gibi rivayette geldi. Altın yüzü attığı gibi adam alacak, televizyonu evden dışarı atacak, çıkaracak, sigara paketini kıracak. Ondan sonra diyecek ki, tövbe ettik, bundan sonra ne yapmayacağız? Yapmayacağız diyecek. Yani emri bil mağruf nehyâni münker böyle olur arkadaşlar. İnni ilen elbesehu ebeden diyor ki aleyhissalatü vesselam, bundan sonra diyor ben bu altını takmayacağım. altını takmayacağım diyor. Fena bezden nasu khawati mahum. İnsanlar da bunun üzerine altın yüzüklerini hemen fırlatıp attılar. Sahabeler zaten onlar için Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın fiilleri bile yeterli. Onun emrini duymadan fiilini bile görseler onlar için yeterli ki altından yüzük taktığını görünce hemen takıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis Ebu Davut'ta sahih hadis bir eline altını, bir eline de ipeği alıyor. Diyor ki bu ikisi benim ümmetimin erkeklerine haramdır diyor. Haramdır. Diyor. Sahabeler deminden bahsetti ki öyle insanlar ki yine bu rivayet Ebû Davud'da geçiyor. Camir bin Abdullah radıyallahu anh diyor ki bizler diyor çocuklarımızın üzerinden ipekli elbiseleri alırdık. kızlarımıza giydirirdik. Yani küçük yaştayken dahi sahabe çocukları ipek ne yapmıyorlardı? Giymiyorlardı. Sahabeler, babaları giydirmiyorlardı. Şimdi bugün maşallah adam sünneti öğrenmiş. Selefiyim diyor. Aleykümselamun Allah'a berekatuhu. Akideyi öğrenmiş. Sünneti tazim etmenin dindeki önemini öğrenmiş. Elinden tutmuş çocuğunu getiriyor. Çocuğunun saçları bugünün tabiriyle Amerikan tıraşı. Çocuğun saçları Amerikan. üstüne çocuk bir kıyafet giymiş. Fotoğraflar, resimler ve dolu. Yani sen baba olarak çocuğundan sorumlusun. Eğer onu İslam terbiyesiyle eğitmezsen sünnet üzere tenşiye dediğimiz, eğitim dediğimiz, yetiştirme dediğimiz, yetiştirme yapmazsan yavru öbürsü gün ortaya ne çıkar? Bugün sokaklarda gördüğümüz insanlar tipler çıkar. Kadın çarşaflı, yanındaki kız yine değil. Adam sakallı, yanındaki çocuk sinek kaydı tıraş olmuş geziyor. Sahabeler, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan böyle görüyorlar. Aleyhisselatü vesselam bir çocuk görüyor. Saçının bir kısmı kesilmiş, bir kısmı bırakılmış. Bugünkü işte Amerikan denilen tiplerden bir tip. Aleyhisselatü vesselam çocuktur. Şimdi tatsın, yaşasın, görsün demiyor. Diyor ki, <mah> Saçının ya tümünü kesin kesecekseniz ya da uzatacaksa hepsini uzatsın. Ama böyle bir tarafını kesip bir tarafını bırakmak olmaz. Ama dediğimiz gibi kalkmış adam çocuğunun elinden tutarak berbere gidiyor. Diyor ki Amerikan olsun. Şuraya, şuradan diken şöyle olsun böyle olsun. Dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Altın gümüş e, altın yüzük Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yani dünyada bazı nimetler var ki bizlere bunun hikmetlerinden bir tanesi de şu arkadaşlar. Ee, bu dünyada kendimizi bunlardan mahrum ederek, bu yasaklara uyarak, riayet ederek, Allah'ın izniyle cennette bu kendimizi mahrum ettiğimiz şeylerle mükafatlanacağımızı bize haber veriliyor hadislerde. Mesela bunun tam aksi de şöyle oluyor. Kim kendisine bu dünyada yasaklanan, Bazı yasakları çiğnerse altın yüzük takmak gibi erkek olarak, altın giymek gibi, ö, altın gibi, ipek gibi, e, öldüğü zaman, tövbe etmeden öldüğü zaman cennete gir, girecekse bu kimse, cennet hak ettiyse, Allah'ın lütfuyla, yani allah Teala cenneti ona nasip ettiyse, edecekse, bu kimse cennette altınla ipek giyemeyecek. Hadislerde böyle diyor, diyor ki, İmam e, Ahmet'in Müsned'inle rivayet ettiği hadiste Men lebise ezzehebe min ummeti Ümmetimden Tabi erkekler kasteliliyor burada Diğer hadistlerle topladığımız zaman Ümmetimden kim, kim altın giyerse Erkeklerden kim altın giyerse Fema tevehu ve yelbesuhu Öldüğünde O hal üzere ölüyorsa Adam 20 yaşında takmışlar Altın yüzüğü Ölene kadar çıkarmıyor sadakat olsun Şeytan oradan bir bağlamış onu Ve artık kefenlerken, yıkarken o ne yapılıyor? Elinden o altın yüzük çıkarılıyor. Bu adam ileride cennete girmeyi Allah tarafından Allah'ın lütfuyla kazanırsa hadiste diyor ki Harramallahu aleyhi zehebel cenne allah Teala cennetteki altınları, cennetteki sütleri ona haram kılar. Cennette erkekler de altın takacak. Ve men lebisel harira min ummeti. Kim ümmetimden ipek giyerse Erkeklerden kim ipek giyerse فَمَا تَوَهُ وَيَلْبَسُهُ Öldüğünde, yani o hal üzere ölürse, حَرَّمَ aleyhi Harir حَر۪يرَ الْجَنَّةِ allah Teala ona cennetin ipeğini ona haram kılar. Mahrumdur yani, cennette göremeyeceksin demektir. Aynı şekilde içki içmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste, Bukhari ve Müslim rivayetinde diyor ki, مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا Kim dünyada içki içerse, ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِ ...sonra tövbe etmez ise... ...hurime fil akira... ...bu kimse tövbe etmeden öldüğü takdirde... ...ahirette, cennette, cennet içkisinden mahrum bırakılır. Diyor. Cennetin içkileri öyle bir içki ki arkadaşlar... ...sütten beyaz... Değil mi? ...baldan tatlı... ...ırmaklar akıyor böyle. Düşünsene cennettesin ama... ...mahrumsun. Ne kadar kötü bir şey değil mi arkadaşlar? Şimdi sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüklerinde dediğimiz gibi dinlen, sözünü bırakın aleyhissalatü vesselam konuşunca sahabeler kendilerini nasıl anlatıyorlar? Diyorlar ki sanki kafamızın üzerinde ne olur gibi dinlerdik? Kuş olur gibi. Yani kuşun kaçmaması, kuşun uçup gitmemesi için pür dikkat dinlerdik. Hepsi böyle aleyhissalatü Vesselam dinliyorlar. Pe peygamber aleyhissalatü vesselam'ın Sözleri değil sadece. Hal, hareket tavırlarını da ne yapmışlar? Mercek altına almışlar. Aleyhisselatü Vesselam altın yüzük takmış. Bir de bakıyorsun ki hepsi altından yüzük giymişler. Aleyhisselatü Vesselam onlara demiyor ya ben de bir beşerim. Siz ne yapıyorsunuz? Hadi açtınız. Allah'ın kitabı var size yeter. Size onu bırakıyorum demiyor Aleyhisselatü Vesselam. Rasule ittiba. Rasule itaat. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ayeti... buyruğuyla Allah'a itaat arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi gümüş yüzük alıyor bundan sonra bu olaydan sonra. Çünkü ona da vahilen altın yasaklanıyor. Yani Aleyhisselam kendi kafasına göre altın atmıyor. Vahiy Kur'an'da olmasa da o vahiy bu altın yüzük ona yasaklanıyor. Çünkü Allah-u Teala vahyini sadece Kur'an-ı Kerim'de indirmiyor peygamberine. Sonra gümüşten bir yüzük alıyor aleyhissalatü vesselam. Bu gümüş yüzüğü vefat ettikten sonra <gülüyor> vefat ettikten sonra Ebubekir radıyallahu an anh takıyor. Ebubekir radıyallahu anh. Çünkü gümüş sadece yüzük yüzük olarak kullanılmıyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ki aleyhissalatü vesselam sol eline takarmış yüzüğü. Yüzüğü gümüş mühür olarak da kullanıyordu aleyhisselatü vesselam. ne yapıyordu mühür olarak da kullanıyordu Ebubekir radıyallahu an alıyor kullanıyor ardından Ömer e, radıyallahu anh e, kullanıyor ardından Osman radıyallahu anh'a geçiyor Osman radıyallahu an altı sene ne yapıyor bunu e, kullanıyor Osman Radyallahu anh'ın 6 sene boyunca bu yüzüğü kullanıyor. Tabi Osman Radyallahu anh'ın zamanında kargaşalar çıkıyor. Hariciler gelip ayaklanıyorlar. Olan olaylar oluyor. Çoğunuzun bildiği olaylar. Yüzüğü kime veriyor? Ensardan bir sahabeye veriyor. Ensardan e, bu sahabe kalkıp Osman Radyallahu anh'ın adına bu yüzüğü ne yapıyor? E, kullanıyor. Ve... Bir gün Osman radıyallahu anhu'nun akrabasını ziyarete gidiyor bu sahabe. Yüzüğü taşıyan sahabe. Osman radıyallahu anhu'nun ismini hala mevcut olan, var olan Medine'de bir bahçe var. Hala o orada duruyor. Ben şahsen kendim gittim. O bahçeyi gördüm. Belki buradaki kardeşlerden bazıları da görmüşlerdir. Kuba bölgesine yakın. Eski bin Davut vardı. Onun market olarak bilirler birçoğu. Onun adıları. Arkasındaki e, Mahallede böyle su çıkıyor içinden hala Bu Osman radıyallahu anh'ın yüzüğü verdiği sahabe Osman radıyallahu anh'ın akrabasını ziyarete gidiyor Kuyunun adı Bi'r-eris Bi'ru eris Bugün insanlar ona Bi'rul Khatem de diyorlar Yüzüğün düştüğü kuyu diye, kuyu diye. Yüzüğü oraya düşürüyorlar düşüyor yüzü, yüzük Ve arayıp bulamıyorlar O şekilde kalıyor Yüzünün kıssası da bu şekilde. Orada bitmiş oluyor. Ama bugün hala bakın din öyle bir şey ki arkadaşlar. Osman radıyallahu anhunun sahip olduğu o bahçe hala var. Okuyor hala duruyor. Nasıl olmasın ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuştuğu sözler bizlere bu dini koruyan hafızlarla e, aktarılmasın, naklolunmasın. Bugüne kadar gelmiş olmasın. Çünkü sahabeler dediğimiz gibi dur dikkat Peygamberimizi takip eden kimselerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bir gün namaz kılarken, teşehhütte otururken, ettehiyatünün okunduğu teşehhütte otururken, ayakkabısını çıkartıyor aleyhissalatu vesselam. Ayakkabısını çıkartıyor. Tabi bu hadisten de neyi görüyoruz? Ayakkabıyla namaz kılmanın sünnet olduğunu görüyoruz. Hatta aleyhissalatu vesselam ne diyor? Müşriklere ne yapın? Muhalefet edin, ayakkabılarla da namaz kılın. Yani ayakkabısız kılmak sünnet olduğu gibi ayakkabıyla kılmak da namazı nedir? Sünnettir. Kalkıp birisi derse ki ya hocam işte tuvaletten çıkıyoruz, oraya basıyoruz, şuraya basıyoruz. Onun cevabı da çok net hadislerde. Tuvaletten çıktıktan sonraki attığın adımlar ikinci adımın, üçüncü adımın ne oluyor arkadaşlar? Necasetin temizliği oluyor. Aynı kadının kıyafetinde olduğu gibi. Kadınlar var kirlenir diye. Kadının kıyafeti yere sürünmesi lazım. Tabii bizim gibi paranayak bir milletin kadınları Ne yapıyorlar? Baldırlarının yani ayak baldırlarının diz altına kadar parüseleri giyiyorlar. Bilekler gözüküyor. Halbuki erkeklerin kıyafetleri öyle olması lazım. Kadınların kıyafeti ne olacak arkadaşlar? Yere sürünecek. Aleyhisselatü vesselam ne diyor? Yere, necasete bulaştığı anda sonraki yere sürünmesi nedir? O elbisenin temizliğidir diyor. Bitti. Dinen temiz artık. Yani çok bu konuda şeye gerek yok. Vesveseye gerek yok. Değil mi? Bir alimin sözü var. Çok hoşuma gidiyor. Sen diyorsun Allahu Ekber dediğin zaman zaten karnında bir buçuk kilo dışkıyla namaza duruyorsun. Değil mi yani? İçinde senin ne var? O necis olan, pis olan o şey var. Yani bu kadar vesveseli olma. Elbise met mı? Orada bir şey kaldı mı? Ayakkabıda bir şey var. Senin karnında zaten bir buçuk kilo. içeride bir necis olan şeran dinen de insanların nezdinde de örfünde de pis olan bir şey var. Namaza durduğun zaman sen Senin için de o. Ha, namazın sıhhatine bir tesiri yok Allah'ın izniyle değil mi? Aynı şekilde hadisler diyor ki adım attığın zaman ayakkabıyla evet. o adımların ne yapar seni? Temizler. Bitti. Aleyhisselatü Vesselam namazdayken sağ ayakkabısını çıkartıyor. Selam veriyor. Bir de bakıyor ki sahabeler ayakkabılarını çıkarmışlar. Aleyhisselatü Vesselam tebessüm ediyor. Diyor ki ben Namazdayken Cebrail geldi. Necaset bulaştığını vahyetti, bildirdi. Ben de onun için çıkardım diyor. Demiyor aleyhissalatü vesselam. Ya bu ittibada da, taklit etmede de. Değil mi? Bu kadar haddi aşmayın kardeşim. Demiyor aleyhissalatü vesselam. Yine bir keresinde aleyhissalatü vesselam beşinci rekata kalkıyor namaz, namazda. Aleyhissalatü vesselamın namazları ilginç. Bazen dördü iki kılıyor, unutuyor. Bazen dörtten beşe kalkıyor. Tabi bunların hepsi Allah'ın dilemesiyle ney? Bu ümmete talim, terbiye, eğitim. Yani bizlerin de başına böyle bir şey gelirse ne yapacağız? Yani onun için sünnetsiz din olmaz arkadaşlar. Yani hepimizin işi var, gücü var, meşgalesi var. Öğlen namazını ikide selam verip kalkabilirsin. Değil mi? Camide imam bazen hata ediyor. Değil mi? Aklına bir şey geliyor. O anda bir şey alıp satıyorsun değil mi? Eğer kendini namaza vermediysen. ikinci rekatta selam verdin. Ne olacak senin namazın? Eğer bir geleneğe, bir klasiye, bir hadis literatürüne, bir fıkıh literatürüne göre hareket etmezsen, ki zor olan da budur. Yani biraz gayret gerekir. İşin kolay bazılarını yaptığı gibi. Ya gerek yoksa Bir kıl, iki kıl, üç kıl, beş kıl. Bu işin çakallığı, bu işin yani e, saçmalığı. Ama bu işin bir şeyi var. Yani bir usulü var. Bir töritesi var. Ne yapacaksın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o eksikliği nasıl toparladıysa, tabiri caizse, yani nasıl sehir secdesi yaptıysa, sen de o şekilde sehir secdesi yapacaksın. Aleyhisselatü vesselam beşe kalkıyor. Sahabeler beşe kalkıyor. Biliyorlar, yani namaz dört rekatlık bir namaz. Aleyhisselatü vesselam da beşe yıkılıyorlar. Sonra Aleyhisselatü vesselam ne yapıyor? Selam veriyor. Bir daha secde yapıyor iki tane sehir secdesi. Sonra bir daha selam veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Visal orucu tutarken görüyorlar. Ne demek visal orucu? Yani aleyhisselatü iftar yapıyor. Yani iftar yapmıyor. Sahura kadar yine bir şey yemiyor, ertesi gün yine devam ediyor aleyhisselatü vesselam. Yani misal bu. Peş peşe ne yapmak? Yemeksiz oruç tutmak. Yemeksiz oruç tutuyorsun. Yemek yemeden orucuna devam ediyorsun. Sahabeler diyorlar ya Allah'ın Resulullah, biz de tutacağız. Niye? Çünkü sen yapıyorsun ya, biz de yapacağız. İttibaya bakın. Örnek almaya bakın. Aleyhisselatü diyor ki, hanginiz benim gibi olabilirsiniz ki? Ben diyor, ben diyor, Rabbim tarafından yediriliyorum, içiriliyorum. Sizlerden birisi visal yapacaksa, yani iftarda yemek yemeyecekse, bunu en fazla nereye kadar sürdürsün? Sahura kadar. Sahura kadar sürdüreceksin. Bunun dışında, Ne yapamazsın? Misal orucu yapamazsın. Ama sahabelere bakın arkadaşlar. Adamlar yanlarında o yaşayan Allah taraf, tarafından gökten kendisine vahiy gelen bu insanın kendilerini cennete götüren yolu çizdiğini çok iyi bildikleri için ne yaparlarsa hemen ne yapıyorlar? Yapıyorlar. Bugünün lavukları çıkmış. Yani peygamber'e gerek yok. Ayetler yeter. Diye bir saçmalıktan Bahsediyorlar. Yani demeden bahsetti. Osman radıyallahu kuyusu hala yaşıyorlar arkadaşlar yani. Yani bu din başka bir gezegene inip de o, o gezegenden birkaç kişi gelip bu gezegene bu dini nakletmedi. Bu dinin geldiği insanlar da bu gezegende alt tarafımızda 2-3 bin kilometre ötede yaşadılar. Değil mi? Ve bu dini insanlar korudular, muhafaza ettiler, naklettiler. Az önce de söyledik size onu nakledenler, onu bize taşıyanlar öyle hırslı kimselerdi ki Sufyan sevirinin örneğini gördünüz. Aleyhisselatü vesselamın fiilleri dedik ki bizler için ne ifade eder? Asıl olan nedir? Asıl olan o fiilin yapıldığı o meselenin, o ibadetin sünnet olması. Aleyhisselatü vesselamın fiilleri ne ifade eder arkadaşlar? Sünnet. sünnet. Sözleri eğer derse ki aleyhisselatü vesselam şunu yapın, şunu terk edin, şu yasaktır. Bu ne ifade eder? Farziyet. Aleyhisselatü Vesselam derse ki A'fulliha. Sakallarınızı uzatın. Emir kipi. Sakallarınızı uzatın. Emir kipidir. Bu ne ifade ediyor? Farziyet ifade ediyor. Bu usulü bir kaydedir Ümmet bunda icma etmiştir. etmişti etmiştir. Yani. Bunların iftilafı yok. Bir de geçen hafta da inmiştik. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın terk ettiği şeyler. Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında Olan, olmasına rağmen Yapabilmesine, imkanı Olmasına rağmen terk ettiği şeyleri Bizler de ne yapacağız? Terk edeceğiz. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde diyor ki Cemaatle kılınan namaz Tek başına kılınan namazdan 27 defa Daha Hayırlıdır diyor. Hayrun Ve afdal daha fazla Şimdi diyebilir mi cami cemaati Akşam namazının farzını kıldıktan sonra gelin bir de sünneti cemaatle kılalım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Cemaatle kılınan namaz, tek kılınan namazdan 27 kat daha hayır ve fazil. Bunu diyebilir miyiz? Hayır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında bu namaz varken, var idi. Aleyhisselatü vesselam bunu terk etmesi, bizlerin de terk etmesine ne var? Gerekli kılar. Terk etmesini gerekli kılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında olmayan zamanında olmayan bunu iyi dinleyin bu çok önemli. Ve ibadet de olmayan, hadizatında aslında ibadet olmayan ancak peygamberden sonra yapılması ümmet için hayırlı olan Ümmetin salahi için çıkar için faydalı olan bazı vesileler var. Bunların hükmü nedir? Mesela bugün birisi kalkıp diyor ki, hocam diyor işlerim iyi Elhamdülillah. Allah yolunda diyor param harcayacağım, infak edeceğim ama hastane kurmak istiyorum bu parayla. Olur mu? Paramı oraya infak, yani Allah yolunda sadak olarak hastane yapabilir miyim? Zekat demiyorum. Bakın sadaka olarak. Ne dersiniz? Gelsiniz, güzel bir amel. Maşallah tebaarik hayırlı bir amel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında var mıydı böyle bir hastane gibi bir şey? Yoktu. Değil mi? Aleyhissalatü vesselamın bunu terk etmesi, onun zamanında böyle bir şeyin olmaması ve bunun ibadet olmaması, bizim için bir resile araç olması ve ibadet olmaması e, bizlere bunun yapılabileceğini gösteriyor. Eğer ümmetin çıkarı varsa alimler buna ne diyorlar? Bu konuya, bu hususa el elmursele yani ümmetin ihtiyaç duyduğu ibadet niteliğinde olmayan peygamber zamanında yapılmayan şeylere ne deniyor? Masalih mursale. ede gelen ümmetin çağlar boyunca ihtiyacının doğduğu, ümmetin çıkarına olan şeyler. Böyle dakik, ince ifadeleri bilmeyenler bu tür şeylerin, bu tür şeylere ne diyorlar? Bid'ati hasene. Ya bunun bidat hasene ile alakası yok. Mikrofon kullanmanın neresi bidat hasene? Değil mi? Kur'an-ı Kerim'i bir kitap halinde basmanın matbaa olarak yani basmanın e, bir ı Hasen'e ile ne alakası var? Okullar açmak. Yani eğitim vermek için okullar açılıyor. Değil mi? Medreseler açılıyor. Bunun bir ı Hasen'e alakası var mı? Hayır. Bunların denekleyimden kural söylerken ibadet değil. Vesile birer araç ve ümmetin buna neyi var? İhtiyacı var. Bunlara ne deniyor? Mesal-i e deniyor. Ama işi bilmeyen kendi bidatlerine güzel göstermek adına ibadet niyetiyle %100 salt ibadet olarak yaptıkları bidatlere ibadet kılıfını giydirebilmek için ortaya ne sokmaya çalışıyorlar? Bidat-i hasene kavramını sokarak işte mikrofon diyorlar, medrese diyorlar, hastane diyorlar. Oradan da kalkıp bizleri tamamını Abuk supuk kutladıkları mevlüt kandillerini kabul etmeye davet ediyorlar. Yeşil gözlü, yeşil donlu melekler indiler gökten, <gülüyor> tepsiler taslar, Canım ı Muhammed, Muhammed gibi uyduruk şeyleri söyleyerek gözümüzün içine baka baka saçma sapan şeyler yapıyorlar. Ve buna da bir de sene dememizi bekliyor. Eğer bir kimse gerçekten... Ee, Meşru olan, şer'i olan peygamberimizin gösterdiği kutlama yapmak istiyorsa peygamberimiz göstermiş. Peygamberin doğum günü nasıl kutlanır biliyor musunuz arkadaşlar? Pazartesi günü oruç tutuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve diyor ki o gün diyor ben doğu doğum gündür. Yani kutlayacaksan öyle kutla. Pazartesi günleri oruç tut. İşte bu fiil ve terk olayını bu hafta bu şekilde bitirmiş olduk. Buradaki masalih-i mursale'yi iyi anlayın arkadaşlar. Yani el-mursale el bunlara bidat hasene denmez. Bunlara el mesalihul mursale, Ümmetin salahına, ümmetin çıkarına olan, sonradan ortak doğan şeyler. Efendim? Ortak çıkar. Yani ortak çıkarlar da diyebilirsin. Ümmetin ortak çıkarı da olmasına gerek yok. Birey olarak da yani e, sonradan çıkan, gaye olmayan şey, e, hedef olmayan, araç olan, ibadet olmayan konulara biz ne diyoruz? İrimehli diyor? masalih mursale diyorlar. ümmetin dediği gibi veli abimizin ortak çıkarlar da buna girer. Hastane gibi, medrese gibi, köprü gibi. E, ve köprü çeşme bunlar değil. Yani mesela niye medrese dedik? Çünkü medresenin ilimle bir alakası var. Kur'an öğretmeyle bir alakası var. Diyorlar ki peygamber döneminde böyle medrese yoktu. Şimdi var. O zaman buna da bir dikkat edin. Köprü, çeşme, yol hani bunlar da böyle şey gözükmüyor. İbadetle bir bağlantı gözükmüyor. Ama medresede gözüküyor. Hastanede gözüküyor. Niye? Çünkü adam sadaka verecek. İşte köprüde eğer veyahut da çeşmede sadaka niyetiyle yapıyoruz. Elbette orada da var. Bunlara ne diyoruz? Mesela-i Nursel'e diyoruz. Önümüzdeki hafta Bâb-u mâ yukrahu minet ta'ammuqi ve tenazûi vel gulûvi fiddin Vel <Sessizlik> bid'a' Dinde bid'atlerin e, guluv aşırı gitmenin tenazu çekişmenin ta'ammuk aşırı gitmenin Allah'ın ve Resulü'nün çizdiği çizgiden aşırı gitmenin kerih. Buradaki kerih yani haram. Haram olduğu babı. Burada İmam Buhari Rahim Allah bizlere ya ehlal kitab. allah Teala ehli kitaba diyor ki la teglû fî dinukum. Dininizde ne yapmayın? Aşırı gitmeyin. Tabi Aleyhisselatü Vesselam hacda göstermiş olduğu taş yani bugünkü nohut kadar. Taşlama yapılıyor ya bayram. Bunun üstünde taş atanlar görüyor. Şu şekilde taş atanlar görüyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sizden öncekiler dinlerinde aşırı gittiklerinden dolayı helak oldu. Yani dediğimiz gibi bugün bu sofileri, tarikatçıları, bu bidatleri görse Aleyhisselatü Vesselam ne derdi? Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse bu konuyu işleyeceğiz. Subhanakallahu ve hamdik, <Sessizlik> eşhedü la ilahe, en ve